Bugünkü konumuz delilul istigase. Dediğimiz gibi istigase mana olarak gavs talep etmek. Bir e, fiilde elif, sin, te olursa ifti, istifal kalıbı bu. İstifal kalıbına bir fiili sokarsak o fiil talep manası içerir. Mesela Raus kelimesi iftial kalıbına sokulduğu zaman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 Talebul gavs vel aun. Yardım istemek, gavs istemek. Daha geniş manası, kişinin sıkıntı halindeyken bu sıkıntının kendisinden kaldırılması, bu sıkıntıdan kendisinin kurtarılması talebi. Bir insanın yani gavs demesi ne demek? Ben şu an sıkıntıdayım, bunaltıdayım, daraltıdayım, başım dertte, beni bu dertten, sıkıntıdan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 korunma istiyorsun. Değil mi? Aradaki fark bu. İbn Kayyim rahimehullah diyor ki: Şirkin bazı çeşitleri vardır. Bunlardan bazıları da şunlardır diyor. Talabul hawaici minal mauta. Ölülerden ne yapmak? ihtiyaçların giderilmesi için talepte bulunmak. Vel istighasatu bihim. Ölülerden ne yapmak? Yardım talep etmek. Yetiş Abdülkadir Geylani. Medet ya şeyh. Himmet ya şeyh gibi ifadeler. Ve teveccühü ileyhim. Onlara teveccüh edip yönelmek. Onların huzurunda huzurunda durmak, el pençe durmak, kıyamda durmak, boyununu bükmek. Ve hâzâ aslu şirkil alem, Diyor ki İbn-i Kayyım, aslu şirkil âlem. Yeryüzündeki yaşanan, yapılan şirkin aslında ne yatar? Bu yatar. Genelde şirkin işlendiği toplumlara bakın. Aleyhisselam'ın kavminde de bu böyleydi. Hep ölülerden bir talep, bir yardım isteği yatmakta. Diyor ki İbnül Kayyim Rahim Allah, fe innel meyte kadin qata'a Ölünün ameli ne olmuştur? Bitmiştir, kesilmiştir. Ve huve la yamliku nefsehi zarran la nef Ölen kimsenin kendi nefsine, kendine bir faydası, bir de zararı. Yoktur. Buna malik değildir. Buna sahip değildir. Fadlan, üstüne üstlük. Yani ölü madem böyle, kendine faydası yok, zararı yok. Nasıl olur da ammen isteğase bihim ona gidip de ondan istiğase talebinde bulunabilir. Ölünün ittifak ile kendisine faydası yok. yoktur. Buna malik değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Araf Suresinde Allah de diyor, ben kendi nefsim için fayda ve zarara malik değilim. Hayattayken Allah Resulü bunu ne insanlara ilan ediyor. Diyor ki وَسَأَلَهُ قَضَاءَ حَاجَتِهِ اَوْ سَأَلَهُ اَنْ يَشْفَعَ لَهُ اِلَى Nasıl olur da ölüden insan gidip, bir kimse gidip ölüden bir isteğini yerine getirmesini talep edebilir. Nasıl olur da ölüden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 Çünkü mahlukun, yani bir insanın başka bir insandan yar yardım talebinde, istigasede, başından sıkıntıyı giderme talebinde bulunması, böyle bir istekte bulunması, denizde boğulan bin kimsenin başka bir boğulan kimseden gel beni kurtar demesi talebinde bulunması gibidir. Yani, ne kadar güzel bir ifade. Düşünün, denizde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 velilerden, salih kimselerden yahut da salih olmayan, veli olmayan kimselerden yardım istemekteler. Boğulanlar. Boğulanlardan yani. Boğulan adamın boğulandan yardım istemesi gibi. allah Teala Kur'an-ı bakın ne diyor arkadaşlar? Diyor ki, اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ Dua ettiği zaman Sıkıntıdaki bir kimsenin dua ettiği zaman duasına icabet eden kim vardır? Ve <gülüyor> yekşifussu'e Başına gelen sıkıntıyı, başına gelen derdi o kişiden kaldıran kim vardır? allah Teala Nemil suresinde aynen böyle ifade ediyor. Emmen yüceybul muttarra izâ da'ahu ve yekşifussu'e Başına gelen sıkıntıyı Kaldıracak olan kimdir? Ve ec'alukum kulefe el ard. Sizi yeryüzünde halifeler olacak, halifeler kılacak kimdir? Ayetin bitimi de şöyle bitiyor. E ilahun Allah, E ilahun ma Allah Allah ile birlikte başka bir ilah var mıdır? Başka bir ilah olabilir mi? Bakın, uluhiyetinin bir gereği de nedir? Kulların ona sadece ona dua etmesi. Kulların sadece ona dua etmesidir. Bu bir ibadet. Çünkü dua, ibadetin ta kendisidir. İbadetin ta kendisidir. Diyor ki Allah-u Teala, <gülüyor> <gülüyor> Ne de az düşünüp öğüt alıyorsunuz. Ne de az düşünüp alıyorsunuz. Yani bir insan, Allah'ı bırakıp da itiş Abdülkadir geylan ediyorsa, medet ya Abdülkadir geylan ediyorsa, medet ya Efendi Hazretleri diyorsa, bu insan,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 Dua ederler. Kime? Allah'a. Nasıl? Muhlisine. Nasıl? Buradaki dinin anlamı arkadaşlar, dua. Buradaki dinin anlamı, dua. Duayı yalnız Cenab-ı Allah'a halis kılarak, Allah'a ihlasla dua ederler diyor. Ya yani, Rab, Ya Rab. Gemide bir müşrik, dalgalarla birlikte yakalansa,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 uçak diyor yani hava boşluğuna düşer, kalkar. Allahu Teala'nın diyor kelamını, Kur'an-ı Kerim'i okuruz, okuruz, okuruz diyor fayda vermiyor. Vermez. Yani sıkıntı halinde bu adam diyor ki Allahu Teala'nın kelamını okuyorum, okuyorum fayda vermiyor. Birden diyor ne, yap ne yapıyorum? Ya Yetiş ya Abdülkadir Geylani ya. diyorum diyor. Yetiş ya Abdülkadir Geylani. Ardından diyor uçak diyor ne yapıyor? Düzeliyor. Düzeliyor.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 Büyük şeyler, kütükler kurtuldu kamyonun kasasından. Üzerimize doğru ne yapmaya başladı? Gelmeye başladı. Birden diyor, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza hatırladım. Subhanallah. Yani kim hatırlaması lazım bu adamın sıkıntı darlık anında? Kendisini yaratan, bu yağmuru gönderen Allah'ın hatırlaması lazım. Öyle değil mi?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 Türkiye'nin en çok trajik hastalığının de bu röportajı yayınlanıyor. İnsanlar bunu okuyorlar ve bunu öyle gözyaşlarıyla okuyup ne hikmetli bir olaymış diye de üzerine yorum yapıyorlar. Maalesef. İşte bunlar Allah Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere "Ve mâ kadarullâha hakka kadrihi." diyor. "Ve mâ kadarullâha hakka kadrihi." Allah Teala diyor ki onlar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 Eğer Allah'tan yardım isterse ibadet olur. Başkasına yönelirse bu ne olur? Şirk, Şirk olur. Allah-u Teala Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ölülerle alakalı beyan ediyor. İnted'uhum. Onlara dua ederseniz ölülere. Ölülere dua ederseniz. La yesme'u du'a'ikum. Sizin duanızı ne yapamazlar onlar? İşe, i̇şlemezler, duyamazlar. Yani bunu allah para Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Ve okuyoruz. Camilerde de okunuyor. Ama insanlar anlamadığı için, hakikatini ve gerçeğini bilmedikleri için bu ayet okunuyor. Adamlar ayetin bitiminde medet yaşık yetiş ya Abdülkadir ilan ediyorlar. Ve leu semi'u Bu ölüler sizin duanızı duanızı duysa bile diyor Allah-u Teala faraza, faraza duysa bile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 Bırakın alimleri, ulemayı. Peygamberlerin dahi olacağı günlerde günden bahsediyoruz. Böyle bir günü bekleyen bir insanlık var. Ve bugünün sahibi olan Malikiye Umiddin. Bir Allah var. Sen bu Allah'ı bırakıyorsun. Mekkeli müşriklerin yapmadığı bir şirki yaparak yetiş ya kadir Geylani diyorsun. Medet ya Şeyh diyorsun. Himmet ya Şeyh diyorsun.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 insanlar. Şeyhinin kendine çocuk vereceğine inanıyor, itikrar ediyor. Hayatta. Ama çocuk ancak ancak kim verebilir? Allah sana verebilir. Hayatta olacak, hazır olacak, duyacak ve kadir olacak. Yani bu yap işi yapmaya gücü yetecek olan Eğer böyle olursa ee, bu kimseye yetişlenebilir. Denizdesin, yüzüyorsun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 allah Teala yapmış, mesela Bedir Savaşı'nda, müşriklerin çokluğunu görünce Müslümanlar az, yani Müslümanların geleceği katılacağı savaşların ilk sayılır. Ee, ne olacağı belli değil. allah Teala diyor ki, hani Rabbinizi, Rabbinize gavs demiştiniz, yetiştirmişsiniz de, Rabbiniz ne yapmıştı, size icabet etmişti.